Geçtiğimiz hafta Bedir gazası mevzu işlenmişti evet. ve neticesi kısmında da e, geçen haftaki program sırlanmıştı herhalde abi. Bu hafta oradan devam edeceğiz. Evet. Yani e, netice olarak tabii Bedir Harbi'nin neticelerini konuşacağız. Ama evet. istiyorsanız biz yine bir giriş böyle hızlı bir giriş yapmak istedik yine her zamanki gibi ama galiba tekrar böyle hız keser gibi veya biraz daha sindirerek başka bir mevzuyu da açmak istiyorum. Evet. Biliyorsunuz Muharrem ayı girmiş bulunuyor. Malum Muharrem ayı Cenab-ı Hakk'ın iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu dünyayı şereflendirmelerinden yani veyahut nübüvetini ishar, nübüvetini ilan etmesinden evvel de Hz. İbrahim aleyhisselamın e, adabı erkanı veya ondan evvelki Hz. İbrahim'e kadar giden Araplarca da e, haram ayları olarak kabul edilmiş bu haram ayları olarak kabul edilmesi Allah tarafından da Cenab-ı Hakk'ın da tabi ilhamıyla ve işaretiyle olmuş fakat nasıl ki Kabe-i Tavaf birçok ibadet ve taat iki Cihan Selveri Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin tasihinden evvel nasıl ki bozulmuş bir haldeydi yozlaşmış bir haldeydi bunun da tabii üç aşağı beş yukarı işte haram aylarında çarpışma bahsinde de bunu hatırlarsın işlemiştik şey olmuş efendim farklılığa uğramış fakat neticede şu akılda kalmış ki bu 4 tane haram ayı içinde savaşmanın, çekişmenin, münazırın münakaşın hatta küs kalmanın bile yasak olduğu aylar olarak kabul edilmiş netice şu öyle bir aydayız ki bu muharrem ayı iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden evvelki cahiliye dönemi diye kabul ettiğimiz dönemde bile hürmete layık bir ay olarak e, gösterilmiş buna itibar etmek lazım bu bir ikincisi şunu unutmamak lazım iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Muharrem ayında oruç tuttuğu rivayeti vardır Tabii bu oruç tutmakla alakalı muhakkak sünneti seniyeyi İnsanlar hayatına tatbik etmeli. Nasıl muhakkak derken, muhakkak tabiri nereden alıyorum? Neye güvenerek söylüyorum bunu? Bu muhakkak tabiri herkesi içine alan bir tabir değildir. Buradan herhangi bir baskıda, herhangi bir efendim kategoriye sokmakla insanları meşgul değiliz. Fakat şu var, Peygamber Efendimizin sünneti seniyesini ben tatbik etmek istiyorum. Onun tuttuğu gibi orucumu tutmak istiyorum diyen bir insan için... Muharrem ayı tam da işte oruç mevsimidir. İki can serveri efendimizin bu ayda oruç tutmasıysa bu ayın hususi güzelliklerine, hususi faziletine işarettir. Çünkü e, insanların e, kendi tabi bünyelerine, tabi manevi iklimlerine veyahut baktığımızda bir şeyleri kazanmak için daha ziyade periz ettiklerini daha ziyade çalıştıklarını Evvelce hazırlık yaptıklarını görürüz Aynı efendim bir Savaşa hazır olması için bir asker ocağında Devamlı talim yapılması gibi Veya herhangi bir sahada meşgul olan Bir talebenin devamlı imtihandan Evvel egzersiz yapması gibi Bu ay öyle bir Aydır ki diyorlar büyükler Senenin o bütün güzelliklerini Füyüzatını en iyi şekilde idrak etmek Bir sene daha ömür Efendim takvimimizler hayatımızdan bir ömrün, bir senenin daha kayıp gittiğini, yeni bir senenin başladığını düşünmek ve idrak etmek için, daha olgun, daha güzel bir ahlaka erişebilmek için bu ayda oruç tutmanın insani yönümüzü daha öne çıkartması mı, e, çıkartmasına vesile olacağını beyan ediyor büyüklerimiz. Dolayısıyla bu ayları biz de yılbaşı yapalım, biz de eğlenelim, ah yeni yıl yaşasın falan diyerek bir kutlama havasından ziyade yine Gayet neşeli olabilir insan fakat e, Neticede yeni bir seneye Başladığını düşünerek Neşeli olur kırdığı insanlarla Barışarak veyahut neşeli Olur Ya Rabbi sen bana Yeni bir seneyi eriştirdin Bu sene benim imanıma Şahit olacak Şu Muharrem ayı ve bu sene Benim mümin olarak eriştiğime şahit olacak Bu seneyi bitiremesen bile Bu senenin de bu günlerin de Benim hakkımda hüsni şehadetçi güzel şehadet eden günler ve seneler olmasını nasip eyle diye insan dua etmeni kendine çeki düzen vermeli Eyvallah. Evet. Bir başka husus da Muharrem ayı ile ilk günleriyle beraber biliyorsunuz çok üzücü bir hadise de olmuştur. Bu üzücü hadise Şu şuhada Kerbela efendilerimizin işte Sahra-i Kerbela'ya, Kerbela'ya inmeleri meselesidir susuzlukla imtihan olunmuş ve neticede zalim gözü dönmüş bir güruh tarafından hayvanları utandıracak derecede e, gayet elim, gayet hüzün verici, gayet zalimane uğradıkları hal olarak düşünürsek mazlumane bir duruma düşmüştür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öperken acaba incitir miyim öperim de diye düşündüğü ve öpmeye kıyamadığı Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve ciğerpareli olan evlatlarını susuzlukla işkenceye tabi kılmakla kalmayıp, bir de şereften ve haysiyetten uzak bir şekilde katledecek kadar sözde insanlar, suretay insanlar böyle bir efendim kötü hadiseye sebebiyet vermişlerdir. Muhakkak ki bu belaya sabretmek, büyük bel belalara, şiddetli belalara sabretmek, Enbiya'nın ve Evliya'nın ve Ehli Beyti Mustafa gibi peygamber ailelerinin harcıdır. Orası amenna. Fakat, şöyle bir şey söylemek istiyorum kıymetli dinleyenler. Sizin, Allah muhafaza eylesin, ailenizden, akrabanızdan, böyle topu birden bir sene içerisinde, bir, bir günde, böyle elin ve üzüntü elem verebilecek bir şekilde vefat etseler, bir katliama maruz kalsalar, mesela doğuda öyle aileler var ki birçok terör yüzünden değil mi aileyi katleden, çocukları katleden e, haydutlar hayvanlar var. Şimdi bu insanlar ki ailenizden bu vefat eden insanları seneden seneye anmanız icap etse ve o dönem gelse her zaman muhakkak ki o dönem içerisinde o seneyi devriye dediğimiz yani bu hadisenin senesinde böyle kutlamalardan kaçınır ne bileyim düğünüz derneğiniz varsa aynı günlere denk getirmemeye gayret eder bir şekilde tekrar Kur'an'la Mevlid'le belki o e, acıların tazelenmesi iyi değildir ama bazı acıları unutmamak o da önemli ve iyidir İnsanlar bazı çektiği acıları sıkıntıları unuturlarsa tekrar aynı hatalara veya bazı dikkatsizliklere düşebilirler. Fakat böyle bir mevsim geldiğinde sizin kendi dedeniz, aileniz, anneniz, babanız böyle bir şeye maruz kalsa onun senesinde ve onu takip eden senelerde, aynı günlerde bir, bir kutlama bir düğün dernek yapabilir misiniz? Yapmazsınız. Eğer zerre kadar bir ailevi saygı görmüşseniz bunu yapamazsınız. Dersiniz ki bugüne denk getirmeyelim. Düşünün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benim parçam dediği Didem gözümün nuru dediği kurretül ayni Habibi Kibriya olan Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Ehli Beyti Mustafa işte bu günlerde susuz can vermiştir. Eskiden İstanbul'da bile Muharrem ayının ilk günleri girdiğinde sokaktaki sakalar yani su satan kişiler sakiler Mersiyeler okuyarak Sular satarmış Çocuklar Sokakta oynarlarken vesaire yaparlarken Susadıklarında su içecekleri vakit Anneleri pencereden Kapıdan seslenirmiş Evladım kana kana su içme Muharrem'deyiz Derlermiş Bu kültürle Bu görgüyle bu öfle yetişen bir çocuğun Ehli beytene kadar sadık olduğunu Ve olacağını düşünün Vatanının milletinin Bir köşesinde bir cinayet işlendiğinde, bir katliam işlendiğinde ona karşına kadar hassas bir altyapı oluşacak şekilde nasıl bir duyguya sahip olacağını düşünün. İnsan olduğunu fark etmesini düşünün. Tarih şuurunu bir gözünüz önüne getirin. İşte böyle şeyler bizi hayatın gerçeklerine ve hayal değil, hayatın tamamıyla realist kısmına bizi bağlar ve olmamız gereken Bulunmamız gereken konumu Bunlar bize gösterir Dolayısıyla Muharrem ayı girdiğinde Ne yapacağız Ehli Beyti Mustafa'ya salatu selam Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Ve ala ali seyyidina Muhammed Veya ve ala alihi ve sahbihi Ve sellim diyerek Ali Muhammed'e de salat okuyacağız Mesele ona buna lanet okumak değildir Bir büyük zat diyor ki Sizler Yezide, Yezide Lanet okuyacağınıza Ali Mustafa'ya salat ediniz diyor. Demek ki biz ağzımızı hiçbir şekilde kirletmeyeceğiz. Ve yine o çekişte o böyle yaptı. Vah Allah şunların belasını versin de yuh katlı olsunlar falan diye. O haklıydı bu haksızdı gibi. Değişik lüzumsuz lakılara da girmeye lüzum yok. i̇mam Gazali'nin bir sözü var. Onlar kılıçlarını kana buladılar. Siz dilinizi kana bulamayın. Lüzum yok. Ama şu var biz Hz. Hüseyin Efendimizin böyle bir zulme maruz kaldığını Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak muhakkak bilmemiz ve gözyaşlarıyla bu günlerde Ali Baba'ya, Ali Mustafa'ya selatü selam etmemiz şartı vardır. Kim için yine bu şart? Allah peygamberini seven, ona muhabbet edenler için. İşte muhabbet bağında bugün Bedir gazasının neticelerine bakacağız Fakat Bedir gazasının neticesini Derken tarihi neticesine bakacağız Tarihteki neticesini okuyacağız Yoksa Bedir gazası Neticelenmemiştir Bedir gazası Netice olarak şöyle neticelenmiştir Allah katında Bedir'e iştirak eden müminler Öyle bir payı almıştır ki Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ve hatta Kur'an-ı Kerim'de asal Bedir'e atıflar olacaktır ve Bedir göstermiştir ki ashab Bedir'le beraber anlaşılmıştır ki bundan sonra Allah ve Resulü uğrunda toptan hep beraber kimler mücadele ederse Allah onları bedir ashabı derecesine yükseltecek veya onlara varis kılacaktır. İşte Bedir bu Nurlu kapıyı şehadet kapısının en güzel şekilde cihat kapısının en güzel şekilde ortaya konulduğu bir şeydir Hedeftir Dolayısıyla Neticesi birçok netice Almaya gebe bir hadisedir Daha evvel Bedir gazasının Oluşu Oluşumu hakkındaki konuşmalarımızda e, Bunları zikretmiştik Şimdi biz Bedir'de olan bu hadiseden sonra Netice faslına bakalım Evet özür dilerim bu arada çok uzattım konuşmayı. Mustafa Hocam Birkaç saat bütün şiddetiyle devam eden kıyasıya mücadele neticesinde Resul-i Kibriya Efendimizin kumandanlığını yaptığı İslam ordusu parlak bir muzafferiyet elde etmişti. Mücahitler 14 şehit vermişlerdi. Müşriklerden öldürdüklerinin sayısı ise 70 kadardı. Bir o kadarını da esir almışlardı. Öldürülenlerden 24 kişi müşriklerin ileri gelenlerindendi. Mücahitler Peygamberimizin emri gereği müşrik ileri gelenlerinin cesetlerini toptan bir çukura gömdüler. resul Ekrem şehit olan mücahidlerin cenaze namazını da Bedir'de kıldı. Bu parlak zaferle şüphe ve tereddüt bulutları parçalandı. Müslümanların cesaretlerine bir kat daha cesaret katılmış oldu. Peygamber Efendimiz derhal yola iki haberci çıkararak bu şanlı zaferin bir an evvel Medine'ye duyurulmasını istedi. Habercilerden biri şehrin üst tarafında, diğeri ise alt tarafında bu muhteşem müjdeyi Müslümanlara ulaştırdı. Büyük bir hezimete uğrayan Kureyş ordusu geride birçok mal ve yetmiş esir bırakmıştı. Ganimet malları, 150 deve, 10 at. Külliyetli miktarda kırmızı kadife Harp alet ve edevatı Sahtiyan ev ve giyim eşyasından ibaretti Esirler arasında Resul-i Ekrem Efendimizin amcası Abbas Amcası oğullarından Ukayl bin Ebi Talip Ve Nevfel bin Abdülmuttalip ile Kerimeleri Hazreti Zeyneb'in kocası Ebul As İbni Errebi de vardı Yine Mus'ab bin Umeyr'in kardeşi ve müşrik ordusunun baş bayraktarı olan Ebu Aziz İbni Umeyr de esirler arasındaydı. Esirlerin kaçmaması için ellerinin bağlanmasına Hazreti Ömer memur edildi. Abbas hepsinin büyüğü olduğu için pek sıkı bağlanmıştı. Bu sebeple de gece inlemeye başladı. Bu iniltiyi duyan Efendimizin gözüne bir türlü uyku girmiyordu. Ya Resulallah! ''Ne diye uyumuyorsunuz dediler. ''Abbas'ın inlemesi yüzünden'' diye cevap verdi. Resul-ü Kibriya Efendimizin rahatsız ve müteessir olmasını istemeyen Ashab-ı bazıları gidip Abbas'ın bağını çözdüler. İniltinin kesildiğini gören Efendimiz, ''Abbas'ın iniltisini ne diye işitmiyorum?'' diye sordu. ''Sahabiler onun bağını çözdük'' dediler. Bunun üzerine Efendimiz, bütün esirlerin bağını çözünüz buyurduktan sonra uyudu. Buralarda hiçbir şey söylemeye hacet görmüyoruz. Yani neticede muhabbet bağını dinleyen kardeşlerimiz de biliyorlar ki iki Cihan Serveri Efendimiz çok merhametli. Ve ayrıca Hazreti Abbas Efendimiz'i çok seviyor. Zaten Hazreti Abbas Efendimiz'in orada bulunması hususunda da başka türlü Teviller ve tefsirler var Yani müşrikler arasında da ayrı bir plan Ayrı bir program var mı yok mu Dolayısıyla hemen Azat veya hemen Hazreti Abbas Müslümanlığını izhar etmedi Diyenler de var çünkü Abbas radıyallahu anh Efendimiz peygamber efendimizin amcası iki can server efendimiz Medine'ye hicret etmeden evvel Medinelilere gözdağı Veren bir insan Siz öyle kıymetli bir insanı alıyorsunuz ki Yanınıza siz kimi götürdüğünüzü biliyor musunuz kimi yanınıza aldığınızı biliyor musunuz diyerek Medine'leri başta Esat bin Zürare e, radiyallahu anh olmak üzere ondan sonra ikaz eden bir insan biliyorsunuz ve yine hicrette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hicret ederken de mesela e, Mekke'de kalmalarının hususi bir sebebi var Mekke'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bazı bilgiler aktarıyorlar allah Alem diyorlar, esirler içerisinde de yine hala imanı olduğu halde imanı izhar etmeyişinin bir sebebi esirler içerisindeki durumu veya bundan sonra olacakları da e, takip etmek bir şekilde Allah Resulü'ne haber vermek üzere oldu diyenler de var. Evet. Muharebenin bitmesinden üç gün sonra Bedir'den ayrılan Resul-i Kibriya Efendimiz Medine'ye doğru gelirken, Safra Boğazı'nı geçtikten sonra Seyer denilen kum tepesindeki bir ağacın altına indi. Orada ganimet mallarını müsavi bir şekilde Müslümanlar arasında taksim etti. Peygamber Efendimiz ganimet malları arasından Ebu Cehil'in devesini kumandanlık hakkı olarak aldı. Süvarilere ikişer hisse, piyadelere birer hisse verildi. İzinli olup veya vazifeli bulunup Medine'de kalan sekiz kişiyle Bedir'de şehit düşenlere de hisse ayrıldı. Münebbih bin Haccac'ın kılıcı Zülfikar da Peygamber Efendimizin hissesine düştü. resul Ekrem Efendimiz Zülfikar'ı bilahare Hazreti Ali'ye hediye etmiştir. Esirler hakkında ne türlü muamele yapılacağına dair henüz ilahi vahiy gelmiş değildi. ...bu sebeple onlar hakkında R ile karar vermek gerekiyordu. Evet, yani esirler çünkü daha evvel toptan bu şekilde bir savaş yok. Dolayısıyla e, bu cihat emini çıktıktan sonra, savaş, toptan bir savaş yapıldıktan sonra... ...esirlere nasıl bir muamele edilecek hükmü de henüz bilinmiyor. Ve bu durumda çok enteresan bir istişare vardır... Bu istişareyi istiyorsanız ikinci bölüme bırakalım. Çünkü Eyvallah. İki cihan Serveri Efendimizin teklifi Rahmetellil Alemin oluşu münasebetiyle olan teklifi Hazreti Ömer Efendimizin teklifiyle değişik bir hadise vardır. İnşallah bunu ikinci bölümde sizin de işaret ettiğiniz gibi ikinci bölümde devam edelim. Bedir gazası, bugünkü muhabbet konuğunda Bedir gazası sonrasındaki neticelerle birlikte mevzumuzdu. Evet, işte demin de kıymetli dinleyenlerimizle paylaştığımız gibi veya arz ettiğimiz gibi esirlerin durumu bilinmiyordu. Yani bilinmiyordu derken böyle toplu bir cihattan sonra esirler nasıl bir muameleye tabi tutulacak, nasıl olacak? Bu husus hakkında Cenab-ı Hakk'ın emrini, vahyini, beklerken Bu esnada İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl savaştan evvel e, Cihattan evvel e, Savaş kelimesini Kullanmak istemiyorum Yani savaşmak kelimesini Kullanmak istemiyorum Bir kere e, Müminlerin orada bir mücadelesi Ve mücahadesi var Yani savaş denildiğinde Bir denklik yok Bir müsbet manada denklik yok Bir menfi manada denklik yok müsbet manada denklik şu bir tane mümine hiçbir zaman bir kafir denk olamaz Yüzbinlerce kafir denk olamaz bir kere böyle bir denklikten bahsedemeyeceğimiz için savaş kelimesi bana biraz tuhaf geliyor ee, biraz hissi bir şey bu çok ilmi bir şey olmayabilir ama ben Deniz anlatırken kardeşlerimize dinleyicilerimize bunu da aktarmak niyetinde olduğum için zikrediyorum bir de ...menfi olarak bir denklik... ...mevzuba histi. Neden? Sayı olarak baktığımızda, yani... ...nicelik ve nitelik olarak daha doğrusu... ...baktığımızda, nitelik olarak... Ilk arz ettiğim gibi bir denklikten... ...bahsedemeyiz. Hiçbir zaman hakkın karşılığında... ...batıl yoktur. Bir mümin hiçbir yüz binlerce... ...kafirde olsa, farklı farklı... ...efsafta da olsa, asla onun dengi karşıtı karşında ona muadil terazinin bir kefesi gibi düşünülemez mümin ancak müminle tartılır değer olarak düşünürsek bir de nitelik e, olarak dedik de nicelik olarak da bir denklik mevzuba hissi o yüzden savaş derinlemez neden müslümanların üç katı veya yani müslümanların iki katı hatta kendi binek hayvanları vesairesini falan düşünürsek belki o kuvvet bakımından yani savaşta kullanılan teknik de diyemeyeceğiz de savaşta kullanılan kuvvetlere baktığımızda e, müminlerin durumu e, neredeyse bir böyle grup bütün takımını taklavatını bütün efendim savaş şeylerini toplamış da sanki bir yere baskına gidiyormuş gibi bir hava var dolayısıyla savaş kelimesi iki denk sayı bakımından da bir denklik veya bir benzerlik arz etmiyor bir benzerlik gözükmüyor fakat neticede Bedir gazası denilmesinin belki şey de bu yani direkt Bedir savaşı denilmiyor da Bedir gazası denilmesinin sebebi bu durumdan da kaynaklanıyor olabilir bir nezaket veya bir şey düşündürmek için telaffuz edilebilir. Şimdi esirlerin durumu hakkında iki Cihan Serbere Efendimiz bu cihattan evvel bu gazadan evvel nasıl istişare ettiyse yine e, ...esirlerin durumu hakkında ne gibi bir muamele yapmamız gerekir diye ashabıyla istişarede bulunuyor. Şimdi onu dinleyelim sizden. Esirler hakkında ne türlü muamele yapılacağına dair henüz ilahi vahiy gelmiş değildi. Bu sebeple onlar hakkında reyle karar vermek gerekiyordu. Reyle yani görüş beyan etmek suretiyle karara bağlanacak meselelerde ashabıyla meşveret etmesi... Resul Ekrem Efendimizin mübarek adetlerindendi. Evet, meşveret yani istişare etmek. Evet. Meşveret meclisinde herkes fikrini serbestçe ve açıkça beyan ederdi. Esirler hakkında ne yapmak gerektiğine dair Peygamber Efendimiz sahabilerle istişare buyurdu. Hazreti Ebubekir, Ya Resulallah, bunlar bizim akrabamızdır. Benim reyim. Onlardan fidye-i necat alarak affedip serbest bırakmandır. Yani buna eski şeyle ıtık yani azat etmek için bir bedel, bir kefaret. Fidye-i necat, kurtuluş fidyesi. Bedel olarak bir şey alalım ve serbest bırakalım. Neticede bunlar akrabamız ne kadar şey de olsalar, müşrik de olsalar bir şekilde bizim akrabamız diyerek Hz. Ebu Bekir Efendimiz böyle bir reyde bulunuyor. ''Onlardan alacağımız fidye-i necatlar kafirlere karşı bizim için bir kuvvet olur. Allah'ın onları hidayete erdirip bize yardımcı yapmaları da umulur.'' diyerek fikrini beyan etti. Yani bir nevi müellefe kulüp sisteminde olduğu gibi fidye-i da kurtulurlarsa bu yapılan jestten, bu yapılan efendim iyilikten dolayı onların hidayete de vesile olabiliriz şeklinde bir kanaat beyan ediyorlar. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ömer'e Ey Haddamın oğlu senin fikrin nedir diye sordu. Hazreti Ömer, Ya Resulallah onlar seni yalanladılar. Seni memleketinden çıkardılar. Hepsinin boynunu vurdur. Cevabını vererek görüşünü açıkladı. Evet. Resul-i Kibriya yani Efendi. Kendi kendilerine teslim olmadılar ki biz onları esir alırken bile mücadele ederek aldık. Yani bize vurmayın demediler çoğu. Demek istiyor. Veya bir şekilde e, iştirak edenlerin içerisinde de yani geri kalsalar biz onlarla yani bir mücadeleye girsek onlar fırsatını bulsalar seni öldüreceklerdi dolayısıyla bu esirlerin durumu e, bu yaptıklarını öne sürülerek mahkeme kurularak mahkemede de bunların suçlandığı onlara isnat edilen suç da çok açıktır nedir bu seni yalanladılar Neticede Allah'ı yalanlamak ayrı bir şey. Bir de peygamberi yalanladılar. Değilsin sen peygamber dediler. Bunu açıkça yaptılar ve seni öldürmek üzere kastettiler. Dolayısıyla kendileri gelip biz de teslim oluyoruz. Savaşmayacağız da demediler savaş esnağında. Aciz duruma düştükleri için biz onları yakaladık. Bu durumda onların boynunu vuralım. Hepsini öldürelim diye Hazreti Ömer Efendi. Resul-i Kibriya Efendimiz şefkat ve merhameti bu şekil bir muameleye rıza göstermediğinden sualini tekrarladı. Ancak Hazreti Ömer aynı fikrinde ısrar etti ve onlar müşriklerin reislerindendir. Hepsinin boynunu vurmalı dedi. Peygamber Efendimiz hiçbirine cevap vermeden sustu, sonra da kalkıp çadırına girip bir müddet orada durdu. Sahabilerin bir kısmı Hazreti Ebubekir'in görüşüne Diğer bir kısmı ise Hazreti Ömer'in fikrine iştirak ediyordu. Bir müddet sonra Resul-i Ekrem Efendimiz çadırından çıktı ve Hazreti Ebubekir'e Bekir'e hitaben ''Ya Ebu Bekir'' dedi. ''Senin halin Hazreti İbrahim'in haline benzer.'' Allah Allah. Cık cık cık. Evet buyurun devam edin. ''O Allah'a kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse... ''Şüphe yok ki sen istediğin kimseyi mağfiret edersin. Zira sen gafur ve rahimsin.'' demişti. Ey Ebubekir, Bekir, senin halin Hazreti İsa'nın haline de benzer. Hazreti İsa Allah'a, ''Eğer onları azaba uğratırsan, onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, şüphe yok ki kudretiyle her şeye üstün gelen, ''Hikmetiyle her yaptığını yerli yerinde yapan sensin.'' demişti. Şimdi burada kıymeti dinleyenlerimiz... ...dikkatinizi çekiyorsa... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin... ...başka bir hadisi şeriflerinde hatırlar iseniz... ''Benim ümmetimin alimleri... ...beni İsrail'in peygamberleri gibidir.'' buyurmuşlardı. İki cihan serveri Efendimizin... ...ümmetinin alimleri olarak... Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in bir fikri beyan ettiğinde onu peygamberlerin haline benzetmesi muhakkak ki gözden kaçmaması gereken bir husustur. Evet buyurun devam edelim. Sonra Hz. Ömer'e dönerek ey Ömer dedi senin halin de Hazreti Nuh'un haline benzer. Ya. O Allah'a ey Rabbim yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma demişti. ''Senin halin ey Ömer, Hazreti Musa'nın haline de benzer.'' Eyvallah. ''Yüreklerini şiddetle sık ki onlar innetice azabı görünceye kadar iman etmeyeceklerdir.'' demişti. Allah Allah. Evet. Bu konuşmalardan sonra Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Ebubekir'in görüşünü kabul etti. Esirlerden dörder bin dirhem bedel alınarak salını vermelerini emretti. Evet. Bu arada... ...durumlarına göre kendilerinden bedel olarak 3000, bin, iki bin ve bin dirhem alınması kararlaştırılanlar da oldu. Maddi durumu müsait olmayanlar daha düşük bir fiyata, daha düşük bir fidye bedeli olarak azad edilecek. Peki hiç olmayanlar ne yapacak? En mühimi ise şuydu, fidye-i necat vermeye gücü yetmeyip de okuma yazma bilen esirlerin... Ensardan onar çocuğa yazı öğretmek şartıyla serbest bırakılacakları Resul-i Kibriya Efendimiz tarafından kararlaştırıldı. Evet. Zeyd bin Sabit Hazretleri bu suretle okuma yazma öğrenen çocuklar arasındaydı. Bu sayede Medine'de de okuma yazma bilenlerin sayısı çoğaldı. Evet ama ne oldu? Esirler hakkında bu kararın alınması üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu. Estenuzubillah. Hiçbir peygamberin bulunduğu yerde düşmanlarını ağır bir mağlubiyete uğratıp... ...kımıldanamaz bir hale getirmedikçe... ...onlardan esirler alması layık ve vaki değildir. Evet. Siz dünyayı düşmanı ezmeden esirler tutup onlardan faydalanmayı istiyorsunuz. Allah ise sizin için ahiret sevabını ister. Allah kudretiyle her şeye üstün gelen hikmetiyle her yaptığını yerli yerince yapandır eğer levh-i mahfuzda Allah'ın geçmiş bir yazısı olmasaydı aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka bir azap dokunurdu şimdi burası kıymetli dinleyenler bu ayeti kerimeyi çok çok iyi idrak etmez ve üzerinde düşünmezsek ve düşünemezsek yazık olur bize bakın İstirham ediyorum ayet-i kerimeyi cümle cümle okuyunuz. Bitirdikten sonra şu bahsi, şu paragrafı bitirdikten sonra tekrar döneceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz lütfen dikkatlerini dağıtmasınlar. Ayet-i kerimeyi şu paragraf nihayete erdikten sonra bir daha dönüp okuyacağız. Lütfen e, dikkatlice dinlemeye gayret etsinler. Ve ondan sonra da diğer tefsirlerden de bizim anlattıklarımızla beraber birleştirerek... ...bir fikir sahibi olsunlar. Lütfen devam edin. Yani... ...üç aşağı beş yukarı diyeceğim ben. Şimdi şey için bu... ...kullanılacak bir tabir değildir belki ama... ...her kesimden... ...kardeşlerimizin olduğunu varsayarak... ...bu nevi ifadeler kullandığımızı daha evvel... ...zikretmiştim. Evet. Yani... ...evet siz bir fidye karşılığı... ...onları cezaya çarptırdınız. Oradan da ayrıca bir maddi bir şey... ...zuhur etti. Okuma yazma... ...öğretmesi durumunda da azat edeceğini söylediniz ama Allah'ın öyle bir adeti vardır ki peygamberlerine bu şekilde davasını anlattıktan sonra bir cihat vaki olduğunda peygamberleri düşmanını tamamen takatsız bırakacak şekilde onlara tam bir galibiyetle muvaffak olduklarında ve muzaffer olduklarında artık geriye bırakanlar hususunda onların ne vereceği bunlardan daha nasıl istifade ederiz diye bir şeye girmeyin. Yani Allah Teala hakkı bu hususta onlardan bırakmamaktır mı halinde bir ayet-i kerime. Fakat orada başka bir ifade daha var. İşte onu nasıl olabileceği hususunda şu paragrafı bitirdikten sonra tekrar ayet-i kerime üzerinde konuşalım. Artık aldığınız o garimetten helal ve temiz olarak yiyiniz. Allah'tan korkunuz. Şüphe yok ki Allah gafurdur, rahimdir. Hazreti Ömer konuyla ilgili bir hatırasını şöyle nakleder. Sabahleyin Resulullah'ın huzuruna geldiğim zaman onu ve Hazreti Ebu oturmuş, ağlıyor gördüm. Allah Allah. ''Ya Resulallah, sen ve arkadaşın niçin ağlıyorsunuz? Sizi ağlatan şeyi bana söyler misiniz? Eğer ağlanacak bir durum varsa ben de ağlayayım. Ağlanacak bir durum yoksa ikinizin ağlamasına yine katılırım.'' dedim. Resulullah, ''Senin arkadaşlarının esirlerden aldıkları fidye yine necattan dolayı vay benim başıma gelene.'' ''Uğrayacağınız azabın şu yakınımızdaki ağaçtan daha yakın olduğu bana gösterildi.'' buyurdu. Yani öyle bir kritik karar alındı ki, bu öyle bir, o kadar enteresan, o kadar nazik, o kadar böyle e, ince bir karardı ki bu karar. O karar hususunda Allah Teala bizim yaptığımız, bizim bu reyimizi levh-i mahfuzunda tespit edilmiş, levh-i mahfuzunda olabilecek rahmet sınırı olarak beyan etmeseydi, şu karşınızda gördüğünüz ağaç kadar bize cehennemin ateşinin yaklaştığını gördüm. Diye. O kadar yanacak kadar yaklaştık. Hani derler ya bıçak sırtı gibi. Yani çok ince, uçurumun kenarı gibi. Böyle uçsuz bucaksız dibi gözükmeyen bir uçurumun kenarında ama hemen kenarında yürüdüğünüzü, bir güzergah edinerek yürüdüğünüzü farz edin. Ne kadar büyük bir tehlike. Adeta o kadar yaklaşmışız biz. Yani Allah Teala'nın ...rahmetiyle bize muamele etmesi olmasaydı... ...rahmet yönünü tercih ettiğimizden dolayı bize rahmetiyle muamele etmiş olmasaydı... ...senin bu reyine iştirak etmediğimizden dolayı belki de yanacaktık demektir bunun manası. Hz. Ömer Efendimiz'e söylüyor. Evet, orayı bir daha alın, lütfen bir daha okuyun. Ya Resulallah, sen ve arkadaşın niçin ağlıyorsunuz? Sizi ağlatan şeyi bana söyler misiniz? Eğer ağlanacak bir durum varsa ben de ağlayım. Ağlanacak bir durum yoksa ikinizin ağlamasına yine katılırım dedim. Resulullah, ve senin arkadaşlarının esirlerden aldıkları fidye-i necattan dolayı vah benim başıma gelene. Yani senin arkadaşların derken bu sahabe kiram e, haziratı neticede, ...senin arkadaşların derken... ...yani biz o ganimetten almadık... ...neticede arkadaşların... ...yani ikimizin haricinde... ...bu ganimetten alanların durumu o kadar enteresan ki... ...böyle bir karar verildi ama... ...bu o kadar kritik bir karardı ki... ...Allah bizi korudu, muhafaza etti... ...yani az daha... E, ...Cenab-ı Hakk'ın... E, ...gadabını celbedecek bir halde de olabilirdik... ...çok yaklaştık... ...gibi bir ifadede bulunuyor ki... ki Can Server Efendimiz... Bendeniz bu nevi böyle bir e, ifadeyi e, başka yerde hatırlamıyorum. Varsa kıymetli dinleyenlerimiz bize elektronik postayla başka bir şeyle ulaşsınlar. Fakat bu derece umumun böyle bu halinden ve iki cihan server efendimizin reyinden görüşünden sonra böyle bir ifadeyi sarf ettiği ni bendeniz başka yerde görmedim. Bu Bedir gazasında olmuştur. Devam edelim. Tekrar ayeti kelimeden bu mevzuyu işlemeye çalışacağız. Uğrayacağınız azabın şu yakınınızdaki ağaçtan daha yakın olduğu bana gösterildi buyurdu. Peygamber Efendimiz mücahitlerle esirlerden bir gün önce Medine'ye geldi. Bir gün sonra Medine'ye gelen esirleri asabı arasına dağıttı ve onlara siz esirler hakkında birbirinize iyilik ve hayır tavsiye ediniz buyurdu. Yine es o hüküm bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği hüküm daim ama Yani yine bakın orada e, Aleyhisselatü vesselam Efendimizin Verdiği hüküm yine cari Yani böyle bir hüküm verdik Esirlere şöyle muamele edilecek dedik Cenab-ı Hak Onların bir şekilde tamamen helakinde de etmiş Bir şekilde bunun da olmasını talep etmişti. Fakat bizim bireyimize Cenab-ı Hak da iştirak etti demektir bu aynı zamanda. Eyvallah. Çünkü o müşrikler geldiği zaman esiri olarak geldiğinde esirler hakkında iyi davranınız. Birbirinize de iyi davranınız derken hem onlar hakkında çekişmeyiniz hem onları hırpalamayınız manasına söylenmiş bir söz olduğuna bakarsak, dikkat edersek iki Cehan Serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği o hükmün yine de ...Allah tarafından ne kadar e, tasdik edildiğini de bir şeydir, e, beyanıdır. Fakat burada bir ufak parantez daha açalım, birkaç kere bunu zikretmiştik. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin bir ismi de lisan hak, hak lisanı. Hakkın konuşan, adeta hakkın dile gelmiş hali, yani. hak diline, hak ağzına... ...Cenab-ı Hakkın ağzıyla konuşan insan demek Hazreti Ömer efendimizin bir lakabı da bu. Bir rivayette 17, bir rivayette 15, bir başka rivayette de 13 yerde Hz. Ömer Efendimiz'in zeyne muvafık ayet inmiştir. İşte yine Bedir'deki esirler hakkındaki inen bu ayeti kerime de Hz. Ömer Efendimiz'in nisanına muvafık ve mutabık şekilde. Onun görüşünün e, Allah'ın ona lütfettiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesinden geçtikten sonra ona bahşettiği hakla batılı tefrik etme hususundaki Allah Resulü'nün sahabisi olarak Allah Resulü'nün adeta bir uzvu gibi onun bir azası gibi ne kadar Resulullah Efendimiz'e yakın olduğunu ve Allah yoluna ne kadar gönülden bağlı olduğunu bir işaretidir ki biliyorsunuz İki cihan serber efendimiz Sahih senetle gelen bir hadis-i şeriflerinde Saadetle buyurmuşlardır ki Benden sonra nebi Geleydi eğer Şayet nebi ol, olsaydı Muhakkak bu Ömer olurdu Sözünü de burada Hatırlatmak icap eder Hazreti Ömer efendimize Dil uzatanlara vay Ve onların esas Vay halimize demeleri lazım Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bile bazı hususlarda ona iştirak veya onun reyini o an tercih etmemesinden dolayı iki cihan selveri Efendimiz bile ne yapacaktık Cenab-ı Hak bize rahmetiyle muamele etmeseydi diyecek kadar Hazreti Ömer Efendimiz'i takdir etmesini göz önüne alırsak nerede kaldı Hazreti Ömer Efendimiz'e hakaret etmek nerede kaldı Ömer ismine bile tahammül edememek bunun adı şucu bucu şu nevilik, bu nevilik, bu nevilik değildir. Bunun adı Allah muhafaza, ehl sünnet vel cemaatten, peygamber huzurundan tart olmak ve uzaklaşmak demektir. Allah muhafaza eylesin, Hz. Ömer Efendimiz'e hakaret etmekten, onun karşısına yarın bir gün yem mahşerde ona edepsizlik yaparak çıkmaktan Cenab-ı Hak bizleri ve dinleyenlerimizi, sevdiklerimizi muhafaza eylesin. Amin. Esirler arasında bulunan Mus'ab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz der ki: "Esirler Bedir'den Medine'ye getirildikleri zaman ben de Ensar'dan bir ailenin yanına düşmüştüm." Evet. Resulullah biz esirler hakkında Müslümanlara tavsiyelerde bulunmuştu. Bu sebeple de onlar sabah ve akşam yemeklerinde ekmeği bana verirler, hurmayı kendileri yerlerdi. Onlardan ekmek daha kıymetli çünkü. Hurma her yerde var. Ekmek ama kıymetli. Yani böyle buğday vesaire falan öğütecek o daha tok tutuyor. Daha şey yani her yerde bulunan bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Hadis-i şerife hatırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin durumunu beyan eden daha doğrusu e, halini beyan eden sözü hatırlayın Hz. Ayşe validemizin. İki tane siyahtı bizim yiyeceğimiz diyor. İki siyah. Bizim evet. evimizde çoğu zaman ben bilirim birkaç hafta geçerdi, ocak yanmazdı, uyanmazdı diyor, ekmek pişirmek için, yemek pişirmek için. Esveden, iki siyah. Nedir o iki siyah? Karanlıkta su ve hamur, ikisi de siyah gözüküyor, affedersiniz. Karanlıkta su ve hurma, ikisi de siyah gözükür. Su ve hurma yerdik diyor. Su ve hurma. İşte, burada hurmayı kendileri yerdi derken, yani, o zaman için ekmek daha kıymetli. Ekmeği esire veriyorlar. Hurmayı kendileri yiyorlar. Mus'ak bin Umey'nin kardeşi söylüyor bunu. Evet. Onlardan birinin eline bir ekmek parçası geçse onu bana verirdi. Ben de utandığımdan o ekmek parçasını veren kimseye iade ederdim. Fakat o yine ekmeğe dokunmadan tekrar bana verirdi. Evet. İstiyorsanız Hazreti Abbas Efendimizin durumunu da bir konuşalım. Burada e, latifeli, böyle çok güzel, gönlümüzü hoş edebilecek ve kıymetli dinleyenler Allah Resulü'nün ashabına salatü selam okurken, Allah Resulü'nün ashabına dua ederken, tabii ki hepsini anmak da murad ederiz. Ama ne kadar anabiliriz? E, pek mümkün olmuyor. Fakat Eskiler hususi bir şey istediklerinde hatta bazen Hazreti Resulullah Efendimizi, Cenab-ı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi rüyada alemi manada görmek isteyenler Ehlibeyt-i Mustafa'yı zik ederler ve o zikkederken Hz. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman Ali Efendilerimizi, Hasene'nin Efendilerimizi, Fatıma Zehra validemizi zik ederler ve Hazreti Hamza ve Abbas Efendimizi zik ederlermiş. Ki böyle daha çabuk efendim e, duaları kabul olsun vesile olsun ve ruhaniyeti Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas gibi çok sevdiği amcalarının duada zikredilmesinden dolayı o kişinin ruhuna daha yakın olur o kişinin muradın duasını e, bir şekilde ruhu Muhammediyesinde daha çabuk eee Naili Murad olacak şekilde tecelli edermiş derler. Hazreti Abbas Efendimizi dualarınızda ara sıra hiç olmazsa anmak e, müminlerin efendim Allah Resulüne aşık olan, asabına muhabbeti olan zatların yapması gereken bir şeydir diye hatırlatıyoruz. Birçok e, tasavvuf yolunda ehli tarikin de evradında hatta eskiden hutbelerde e, hutbeler okunurken biliyorsunuz bizim ehli sünnet ve cemaat üzere gittiğimizi gösteren e, hem bunun siyaseten de dinen de kabul ettiğimizi gösteren hutbe okuyuş şekillerimiz vardır. Hulafayı sırasıyla saymak hutbenin adabındandır. Ayrıca hutbenin adabındandır yine Hazreti Hasan ve Hüseyin'i ve'l Hasan ve Hüseyin Hamza velhamzata Abbas radvanullahi teala aleyhim ecmain demek de yine adaptandır yani haseniyet efendilerimizi saymak ve hazreti hamza ve abbas efendilerimizi zikretmek yine e, aşık-ı muhammedi olan zatlar için e, bir şeydir adaptır, edeptir biz buna e, Ehl Sofi ehli sofinin, tasavvuf ehlinin, ehli talik olan zatların ...sohbetlerinde ve hutbelerinde hem tarihte hem günümüzde e, riayet ettiklerini görmekteyiz. Bu önemli bir bahistir. Ama ancak bunu tabii nasıl ki hep söylüyoruz, din yaşanınca anlaşılır. Dini edeple hayatına tatbik edenler ancak onun semeresini görebilir. Dolayısıyla bunu tatbik ederse kardeşlerimiz muhakkak surette maddi ve manevi semeresini göreceklerdir. Evet. Esirler arasında bulunan peygamberimizin amcası Hazreti Abbas oldukça zengin bir zatı. Resul-i Ekrem, Ey Abbas, kendin kardeşinin oğlu Akil bin Ebu Talib ile Nefel bin Haris için fidye-i necat öde. Çünkü sen servet sahibisin dedi. Hazreti Abbas, müşriklerle Bedir'e çıkıp gelirken beraberinde asker için sarf etmek üzere 800 dirhem altın alıp getirmişti. Harp esnasında bu da elinden alınmış ve ganimet malları arasına katılmıştı. Bunun için Peygamber Efendimize bari harp esnasında elimden alınan o altınları fidyeye necatlara say diye teklif etti. Peygamber Efendimiz, "Hayır. O bizim aleyhimizde sarf etmek için taşıdığın <gülüyor> ve Allah'ın sonunda bize nasip ettiği bir maldır. Onu evet. sana geri veremeyiz." buyurdu. Evet. Hazreti Abbas, "Benim ondan başka param yok." ''Ya beni avuç açtırıp da dilendirecek misin?'' dedi. Bak burada ne güzel bir şey olacak şimdi. Evet. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ''Ey Abbas, ya o altınlar nerede kaldı?'' diye sordu. Hazreti Abbas ''Hazreti e, fahl Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir mucizesidir. Şimdi dikkatlice dinlesin kardeşlerimiz.'' Evet. Hazreti Abbas ''Hangi altınlar?'' dedi. Resul-i Efendimiz ferman etti. Hani sen Mekke'den çıkacağın gün Zevcan Ümmü Fadl'a teslim ettiğin altınlar. Allah Allah. Onları teslim ederken yanınızda ikinizden başka da kimse yoktu. Sen Ümmü Fadl'a bu seferde başıma ne geleceğini bilmiyorum. Şayet herhangi bir felakete uğrayıp da dönemezsem şu kadarı senin içindir, şu kadarı Fadl içindir, şu kadarı Abdullah içindir, Allah. şu kadarı Ubeydullah içindir. ...şu kadarı da kusem içindir demiştin. İşte yani, o belki altında. söylenilen zat bile unuttu. Belki söylenilen zat bile unuttu... tembih edilen ama... ...Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem... ...Efendimize malum. Kıymetli kardeşlerimiz... ...Hazreti Abbas radıyallahu an... ...Efendimiz de... ...Hazreti Fahri Alem Efendimizin... ...nasıl ruhen beraber ve yakın olduğunun... ...bir işaretidir bu. Yani... ...muhakkak ki dilemeyi murat etse... Allah da bilinmesini murad etse karşısındaki her insanın haline muttali olabilirdi iki Cihan Serveri Efendimiz. Fakat Hz. Abbas Efendimiz konuşurken iki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin daha o Mekke'den çıkarken onun halinden haber vermesi ruhen ne kadar Hz. Abbas'a yakın olduğunda bir işaretidir. Dolayısıyla Hz. Abbas radıyallahu anh onun gibi zeki onun gibi feraset sahibi onun gibi Hazreti Peygamberi o yeğeni çok seven zat Hazreti Abbas Efendimiz Allah Resulü'nün ruhen kendisine bu kadar yakın olması sebebiyle şehadeti hemen oracıkta herkesi ilan etmiştir bu mucizeden dolayı aa sen mucize gösterdin aşaşırdım kaldım da hemen ben iman ettim değildir mesele bunu belki ilk defa dinliyor, kıymetli dinleyenler ama bizim sohbetlerden ve halehle olan insanlardan, öyle hüsnü zan ettiğimiz insanlardan dinlediklerimiz de böyle. Bu kadar mı bana ruhen yakındın? Bu kadar mı daha senin için ben etrafın beni kınamasın diye, orada baş... Çünkü oradan çıkarken ben savaşa gitmiyorum, cihata gitmiyor onlar için veyahut savaşa gitmiyorum diyemezsin. Başka türlü de kötülük yaparlar. Ayıp olmasın, onursuz, şerefsiz falan denilmesin diye bir şekilde iştirak ediyor. Fakat sen bana bu kadar mı yakındın ki ben senin üzerine savaşmak üzere gelen bir topluluğa iştirak ederken bile en mahrem anında bile bana bu kadar yakınlığı mı vardı senin? Senin yoluna kurban olayım dercesine şehadet getirmiştir. Hz. Abbas mesele Meseleye böyle bakmak icap eder. Buyurun devam edin siz kaldığınız yerden. Hazreti Abbas hayretle "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. Peygamber Efendimiz "Allah haber verdi." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Abbas şihadet getirerek kemale imanı kazanıp Müslüman oldu. Evet. Fidyeyi necatını ödedikten sonra Oğlum. da Mekke'ye döndü. Hazreti Abbas Mekke'ye dönünce Müslümanlığını isaret etmeyip hep gizli tutun ve davranışları Peygamber Efendimize yazar ve Mekke'deki Müslümanlara yardım ederdi. Evet. Ondan evvel de yine Hazreti Abbas Efendimiz'den bilgi aldı ve Hazreti Abbas Efendimiz'in yine Mekke'de bulunduğunda iki Server Efendimiz'i muhafaza etmeye çalıştığı başka türlü taziklerden de onu korumaya, muhafaza etmeye çalıştığını biliyoruz. Şimdi Ayet-i Kerime'nin metnini sizden bir kere daha okuyalım esirlerle alakalı olan Ayet-i Kerime'yi ...metnini yani mealini... ...onun üzerine birkaç söz... ...arz etmek istiyorum... ...daha sonra da herhalde programımız nihayete erecektir. Estaizu Billah... ...hiçbir peygamberin... ...bulunduğu yerde düşmanlarını... ...ağır bir mağlubiyete uğratıp... ...kımıldanamaz bir hale getirmedikçe... ...onlardan esirler alması... ...layık ve vaki değildir. Siz dünyayı... ...düşmanı ezmeden... Esirler tutup onlardan faydalanmayı istiyorsunuz. Allah ise sizin için Ahiret sevabını ister Yani Siz Bunu talep ediyorsunuz ama Allah sizin muvaffakiyetiniz Ve Cenab-ı Hak Sizin huzurunuz için Tekrar nüksedebilecek Tekrar oluşabilecek Bir fitnenin Sizi rahatsız edebileceğini Bildiği için sizin üzerinizde Allah daha hırsıdır. Yani sizler Allah'ın ganimetisiniz. Siz onlardan ganimet almayı düşündünüz belki ama Allah'ın ganimeti adeta sizlersiniz. Size bir zarar gelmemesi hususunda, peygamberine bir zarar ziyan gelmemesi hususunda, tekrar bir fitneye maruz kalmaması cihetinden Cenab-ı Hak sizler üzerinizde daha hırsıdır. Ahiretteki derecenizi ve ahiret amellerini daha rahat Yapabileceğiniz bir hali Cenab-ı Hak sizden bekler Ve onu ister Mealinde ayeti kelime devam ediyor Sonra Allah kudretiyle her şeye üstün gelen Hikmetiyle her yaptığını Yerli yerince yapandır Eğer Levh-i mahfuzda Evet şimdi buraya dikkatinizi çekmek istiyoruz Kıymetli dinleyenler Eğer levh-i mahfuzda Allah'ın Geçmiş bir yazısı olmasaydı Yani bu yazı olmuş Nasıl yazı Sizin bu yaptığınız şey de levh-i mahfuzda Makbul sayılabilecek Amellerdendir Yani bunlar da doğru Şıktır Bir imtihan var Bu imtihanda doğru şıklar böyle sıralanmış Birincisi Birinci şık Sizin ziyan görmemeniz için Takınacağınız tavırdı Allah Teala'nın rağbeti sizedir ...siz de burada o kadar açayım mı acaba Mustafa'cığım bu ederseniz. Estağfurullah. Allah'a aşık olan bir insan kıymetli dinleyenler bu biraz tasavvufi zevkle söylenecek bir sözdür. Ağır gibi gelebilir ama üzerinde lütfen düşününüz. Allah'ın sevdiği bir can ve Allah'a kurban olmak üzere kendisini feda edecek olan bir can... ...kendisini severse kendisini sevmiş olmaz. Kendisini düşünürse kendisini düşünmüş olmaz Böyle bir can Allah'a vakfedilmiştir O canın kılına bile zarar gelmeyecek şekilde Sen dikkat ettiğinde O senin canına bakman değildir Cananına bakmandır Bir insan kendisini Allah için severse O kendisini Sevmek değildir Fakat bazı insanlar vardır ki Allah'ı kendisi için severler kendi canı için Allah'ı sevenler vardır Kendi tatmini için Allah'ı sevenler vardır Bu çok ince bir noktadır Mesela Nakşibendi adabında Bunu ne kadar güzel özetlemiş Sadece Nakşibendi adabı değil Bütün ehli tarikin vardır ama Mesela dört terk makamı vardır Terki dünya Terki ukba Terki hesti Terki terk Terki bile terk etme makamıdır bu Terki hestidir hatta Terk-i telp terk makamı biraz daha ileride gelecek, şimdiden biz böyle bir ufak bir zihinleri meşgul edecek şeyi söyleyelim, Hudeybiye safhası vardır onun, Hudeybiye faslı vardır. Hudeybiye faslında artık muhteşem bir hadisedir o, en büyük fetih olarak Hudeybiye fethini gösterirler, en önemli anlaşma olarak, en önemli zafer olarak Hudeybiye'yi gösterir alimler. Oraya da bir alaka kursunlar Şimdiden kıymetli dinleyenler Fakat burada ne Allah'ı kendisi için değil Allah'ı Allah istediği için Ve kendi canını Allah'a vermek için Canını seven insanlar var Ben canıma bakayım da Allah için feda olsun Mesela böyle Misalle açarak gidelim Bir insan e, Allah yolunda cihad etmek Veya vatanını muhafaza etmek için Vatanını korumak için ...namehrem eli sinesine değmesin diye... ...ezanları susmasın diye... ...düşman küffar çizmeleri... ...toprağını çiğnemesin diye... ...ecdadın türbesine... ...pislemesin, işemesin diye... ...bunu düşünerek... iffetinin namusunu, ırzını düşünerek... ...vatanında hür ibadet edecek... ...vatanında hürce yaşamak için... ...bunu korumak için... ...asker ocağında talim yapan... ...kendine dikkat eden... ...spor yapan... ...gıdasına dikkat eden kişi kendine bakmış sayılmaz o Allah için baktığı candır o can Allah'a vakfedilmiş bir candır onun kendi nefsine bakması değildir o Allah yolunda çok meşru çok makbul olan bir candır o bakacaktır kendisine ama bazı insanda kendisi için Allah'ı sever nasıl kendisi için Allah'ı sever Allah rızkını daratmasın diye Allah'ı sever sahnede mahcup olmasın diye mesela Kur'an okur dua okur sahneye çıkınca oynarken ayağım kaymasın diye kendisine göre nazar duası okuyan tipler gibi. Bu kendi canı için Allah'ı sevmektir. Kendi canının rahatı için Allah Teala'ya sözüm ona muhabbet etmektir. Bu hiç makbul bir şey değildir. Buna adına Allah'ı sevmek derler. Değildir Allah'ı sevmek. Bu kendini sevmektir. Biraz böyle bir çetrefilli gibi bir mevzuya girdik ama kıymetli muhabbet bağı dinleyicileri artık bunları e, idrak edebilecek bir halde olduklarından bendenizden çok daha fazla sahip oldukları irfanla bu anlattıklarımı eksik bile anlatsam daha iyi anlayacaklarını tahmin ediyorum İşte burada da Cenab-ı Hak Allah size rağbet etmişti tekrar müşriklerin size eza cefa etmesine Allah razı değildi yani siz çok kıymetlisiniz siz kendinizi bir şekilde yani hem onları rahmet ederek, merhamet ederek, bu cihetten tutarak yaptınız ama zaten merhamet cihetinden tutmasaydınız da sadece biz bunlardan ganimet olarak istifade edelim des deseydiniz işte o yaklaşmış olan ateş sizi yakacaktı. Ama siz Allah'ın yine bir sıfatı olan rahimiyetini ve rahmaniyetini düşünerek rahmet ve merhamet cihetinden ...iştirak ettiğiniz hadiseye... ...öyle bir rey beyan ettiniz... ...bu Allah'ın... ...yazısında yani takdir etmiş... ...olduğu sizler için... ...doğru şıklardan birisi olmasaydı... ...sizler helak olacaktınız... ...maarinde bir ayet-i kerimedir... Evet. ...tekrar oraya okuyun... ...Allah'ın levh-i mahfuzunda... ...yani yazısında geçen... ...bir şey olmayaydı... ...maarindeki kısmı bir daha okur musunuz? Eğer levh-i mahfuzda... Allah'ın geçmiş bir yazısı olmasaydı aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka bir azap dokunurdu. Evet yani Allah'ın yazısında geçmiş olan ne? Allah'ın bir yazgısı var. Takdir ettiği bir şey var ne? Merhamet cihetinden tuttunuz bunu. Eğer sadece biz bunların malından istifade edelim diyerek size yapılan değil, size yapılan o hareket Allah'a yapılan bir hakaretti. ...siz burada biz kendi hakkımızdan feragat ettik... ...şunlardan istifade edelim diye böyle bir görüşte olsaydınız... ...bu Allah'ın yazgısında yok demektir bunun manası. Merhamet cihetini tuttunuz lakin... ...merhamet cihetini tutmasaydınız da... ...sadece ganimetten istifade edelim tarafını tutsaydınız... ...helak olacaktınız manasına gelen ağır bir ikazdır. Evet. Artık aldığınız o ganimetten... ...helal ve temiz olarak yiyiniz. Artık aldığınız o ganimetten... ...vuku buldu bu. Bu vuku bulan hadise de Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği... ...ve sizler için de... ...muvaffıktır dediği bir şeydir ama... ...tehlikeli... ...bir imtihandan... ...geçtiniz mi halinde... ...olduğunu söylüyor büyüklerimiz. Bizim haddimize değil tabi biz. Sadece naklediyoruz. Evet. Allah'tan korkunuz. Şüphe yok ki Allah... ...gafurdur, rahimdir. Evet. Allah Teala'nın hakkını düşünerek ve gözeterek daima buna göre hareket ediniz. Buna göre hareket ettiğinizde bazı şeylerde isabet edemeseniz de... ...Allah gafur ve rahimdir demektir. Gafur ve rahimi beraber kullanıyor. Hem bu dünyada yaptığınızı gufranıyla, mağfiretiyle affedecektir... Hem de ahirette eksiksiz, eksiksiz olarak Siz müminlere rahimiyeti Tecelli edecektir manasındadır Ama Allah'ın hukukunu Hiç düşünmeden bunu yapmış olsaydınız Yani bu hususta Allah Teala bize yapılan bu Hadisede Onun da hakkı vardır diye Her işinizde gözetmezseniz Allah'ın Azabıyla helakıyla karşı karşıya Olursunuz velev ki o yolun Yolcusu o yolun Mücahid'i o yolun temsilcisi Rehberi imamı da Olsanız kendinizi bu tehlikeden Kurtaramazsınız her daim Cenab-ı Hakk'ın Sizler üzerindeki hukukunu iyice idrak Ediniz fakat yine de Hata yaptınız veya tam isabet Edemediniz Allah gafur Ve rahimdir buyurarak e, Ganimetlerin de Meşruiyetini iki cihan serveri efendimizin Takdirinin bir şekilde Tasdikini Ayrıca bundan sonra da Resulullah Efendimiz'in görüşüne uygun hareket edilmesi gerektiğini beyan etmiş oluyor. Ama iki Cihan Serbere Efendimiz o kadar Cenab-ı Hakk'ı seven ve onun gibi seven bir kul yok kendi ifadesiyle. Onun kadar Allah'a yakın bir kul da yok. Peygamberler dahil. Böyle olduğundan bir ihtimal veya bu ihtimal üzerine dahi mübarek gözlerinden gözyaşı dökmüş. Sıddık-ı Ekberi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de gözyaşlarıyla iki Cihan Serbeli Efendimiz'e iştirak etmiştir. Eyvallah. Evet. Burada kalmış olsun. Biraz da galiba ilerleyen saatlerden dolayı bize de bir yorgunluk hasıl oldu ama zaten vaktimizi aştık. Eyvallah. Peki. Cenab-ı Hak kusuru küsurumuzu affeylesin. Amin. Ashab-ı Bedir'in ruhaniyetini üzerimize sahibane eylesin. Şu günlerde Şehdai Kerbela efendilerimizin dahi ruhaniyetlerini şu konuşmalardan haberdar eyleyip bizlerden ve kıymetli dinleyicilerimizden ve hatta sevdiklerimizden hoşnutu razı eylesin. Ve salli <Sessizlik> eşrefi ve esadi nuri cemi il enbiya vel muselin ve alihim velhamdülillahi rabbil